Evet hocam sandalyede namaz kılıyorum dedi izleyicimiz. Hem belimde hem ayaklarımda problemler var. Ee, yani Evet biz ne şöyle diyelim gerekiyor? hanımefendinin halini bilemiyoruz. Büyük ihtimalle evde namaz kılıyor. Hı hı. Yere oturup ayağını uzatarak kılabiliyorsa bunu tercih etsin. Ee, ama hiç oturması mümkün değil. Oturduğu zaman da kalkma ihtimali normal hayata geçişinde de sıkıntı çekiyorsa hı hı. o zaman tabure yahut işte sandalye üzerinde namaz kılabilir. Yani bu rahatsızlığınızla orantılı bir halise yere oturup ayağınızı uzatarak ima ile namaz kılabiliyorsanız tamam. Bu hiç mümkün değil hocam. Olabilir ya bel rahatsızlığı ameliyat geçirmiştir falan. O zaman bir sandalye tabure üzerinde ima ile namaz kılar. Bu ee, Yahut buna da gücü etmediği takdirde yatarak da namaz olabiliyor. Şurayı o soracağım. Efendim. Yapıyla bağlantılı. Şurayı soracağım. Şimdi sandalyede oturduktan sonra secde halinde, imayla secde ettiğimiz vakit alnımızı, burnumuzu evet. illaki bir yere değdirmemiz gerekiyor. Ha, mesela, yastık şey, dedi ya. Öyle bir şey yok. Yani illa önünüze bir yastık koymanız gerekmiyor. Ancak bazı yaşlılarımızdan duyuyoruz. Evladım ben o yastığa alnımı koymazsam hangi rekette olduğumu şaşırıyorum diyorlar. Hmm. Eğer böyle bir rahatsızlığı varsa yani rekatı tamamen şaşıracak bir türde ise belki caiz denebilir ama mecbur değil böyle bir şey yok. Normalde başını biraz eğip kaldırmak suretiyle namazını kılacak ee, dediğim, biraz yaşlı e, hanımefendi beyefendilerin zaman zaman itirazları oluyor. Biz oraya alnımızı koymadığımızda rek atış şaşırıyoruz gibi. O zaman belki müracaat edilebilir.